Ayda Caz Caz tarihinde bu ay Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Toprak ve Leyla Diana Gücük Haydaca hoş geldiniz. Ben Nazlı Toprak. Ben Leyla Diyana. Ee, bu hafta hem Mayıs ayını bitiriyor hem de Hazirandan iki gün alıyoruz. Ee, biz de programımıza bu hafta 27 Mayıs doğumlu iki sevilen ismi anarak başlamak istedik. Ee, aynı günde doğup aynı sahneyi de paylaşmışlar ee, Didi Bridgewater ve Ramsey Lewis. Evet gidenler hatırlayacaklardır 20, 20. İstanbul Jazz Festivali kapsamında 2013 yılında Yıldız Sarayı'nda Hasbahçe'de bir konser vermişlerdi Ben gidememiştim ama <gülüyor> Yazık <gülüyor> <gülüyor> Güzel bir konserdi ee, Ve Şimdi onlardan bir parça çalmak istiyoruz. O, Tabii ama önce... belki biraz Ramsey Lewis Evet, evet biraz ondan bahsedeyim. Hmm. E, 27 Mayıs'ta e, 1935 tarihinde doğmuş. Amerikalı bir piyanist. 3 Grammy ödüllü ve 7 altın plak sahibi. E, i̇lk kurduğu Ramsey Lewis triosu ile e, Lamsey, Ramsey Lewis and the Gentleman of Swing albümünü hmm. 1956 yılında çıkartmış. Sonra 1999 yılında e, tarzını değiştirmiş. bayağı belirgin bir şekilde ve Apasionata albümüyle e, onun bu tavrı görünür hale gelmiş. Şimdi klasik eserleri kendi yorumlarıyla e, çalıyor. Ben de bunlardan birini e, dinletmek istedim. orijinali Puccini'nin Tosca operasına Hı -hı. ait olan bölümü umarım düzgün e, <gülüyor> şey yaparım E Lucevan Le Stella'yı onun yorumundan dinliyoruz. Tamam. Evet e, hem hareketli hem de e, klasik aslında bir arada hı hı. E, sevdiğim yorum, yorumlarındandı e, tekrarlayalım e, Remsi Lewisten geldi kendi yorumundan. Ello Cevan Stella Şimdi e, küçük bir hatırlatma yapayım Bizim e, Ayda isimli bir e, Twitter evet. hesabımızda artık var Onu da açtık ve e, çaldıkça biz bir şeyler paylaşmaya da çalışacağız e, Yavaş yavaş olacak bunlar e, Şimdi sırayı Didi Bridgewater'a e, bırakacağız e, Aynı sahnede e, hı hı. konserleri var demiştik bu hafta 27 Mayıs 1950 doğumlu o da Grammy ödüllü sanatçıyı geçtiğimiz haftalarda anmış olsak da doğum günü nedeniyle bugün onu Memphis albümünden son, e, albümü. evet, son albümünden bir parçayla hepinizin çok yakından bildiği ve çok sevdiğimiz Tina Turner'ın bir parçası olan I Can't Stand The Rain'i dinleyelim hep birlikte. I can't stand the rain against my window, bringing back sweet memories. Hey, window. hey do you remember how sweet it used to be? Against my window Bringing back sweet memory. I can't okay. stand Memories. I can't stand the rain against my window. Evet, güzel bir coverdi, değil Evet. Ee, bir başka doğum günü de Küba'dan, Kübalı piyanist Gonzalo Rubalcaba'dan. Ee, 90'lı evet, <gülüyor> <gülüyor> 90'lı yıllarda Afro Küba cazın önemli figürlerinden biri. O da e, onu biraz geçirmişiz doğum gününde ama Havana'da 27 Hı -hı. Mayıs 1963'te doğmuş e, ve bayağı e, 8 yaşında galiba klasik piyano çalmaya başlamış. Hı -hı. Bugün seçtiğimiz parça Charlie Hayden ile 2001'de yaptıkları biraz melankolik, böyle yavaşlatıcı, sakinleştirici etkiye sahip Nocturne albümünden. Ee, oradan El Cigano kör demekmiş. O parçayı seçtik. Ee, 2005'te İstanbul Caz Festivali'nde ikisi birlikte çalmışlardı. Ee, biz bir sene Nerubaka'nın iki farklı tarz, tarzda konser evet, etmiştik evet. Bir tanesi Hı, iş Sanat'taydı bundan birkaç sene evvel. 2 üç geçen sene oldu galiba. <gülüyor> Yok. E, ge geçen yılki eee Rubaka Bayla Chucho e, birlikte çalmışlardı. İki ünlü usta. Hı. Ee, ikisi de güzel çok çok, güzeldi, çok güzeldi. Ee, şimdi dinleyeceğimiz e, parçada Charlie Hayden Bass e, Gonzalo Bacaba Piano e, Davulda Ignacio Berroa Saksafon e, Joe Lovano ve David Sanchez e, Gitar Pet Metany e, ve bu parçada duyacağımız keman e, Federico Biritos Ruiz ve dinliyoruz Nefis bir parçaydı yani. Evet. E, iyice dinlendik. A, evet akşam şu saatlerinde herhalde dinleyen herkes dinlenmiştir ve e, müzisyenler de hakikaten birbirinden e, evet, evet. E, iyiydi ve güzeldi. İyi ki bunu seçmişiz. <gülüyor> Şimdi sırada ne var? Şimdi sırada e, Avrupa'dan bir sanatçı Avrupa. var. Benim e, Avrupa'nın cazı programında da sık sık e, kendimi yer verirken buldum. Hı hı. E, dinlemekten sen de sanıyorum çok keyif aldığımız evet. sanatçılardan. Danimarkalı basçı. Neil Senning or Seth Pedersen. Evet, ee, evet, çok severiz. Tabii ismi biraz uzun ve zor olduğu için Hı -hı. E, özellikle Amerikalılar da NHOP olarak e, da onu tanıyorlar. E, 27 Mayıs 1946'da doğmuş e, ama 2005'te e, henüz 58 yaşında hayatını kaybetmişti. E, Danimarkalı ama 60'ların başında Amerika'ya yerleşiyor ve hatta henüz 17 yaşındayken Count Basin'in Arkasına çalarak e, profesyonel e, adımlarını atıyor hı hı. ve baya ünlü e, müzisyenlerin yanında çalıyor. İşte Bill Evans, Pat Powell, Dexter Gordon, Ella Fitzgerald gibi. E, bu akşam seçtiğim parçayı ben hep e, dinlerim e, ve böyle sığındığım parçalardandır. Hı hı. Ee, onun um, Oscar Peterson e, Trio üyeliğinde Yani Oscar Peterson ve yine e, Ünlü basçı Ray Brown yani İki basla çalınan e, Birlikte çaldıkları e, You Look Good parçasını 1977 Montreux Jazz Festivali Konser kaydından canlı Olan versiyonunu seçtim Onu konser dinleyelim kaydı, evet. Hı -hı. Hı -hı. Ben de adeta konserde e, olup ye demek istedim. Gerçekten çok çok güzel. E, da Oscar Peterson vardı. Onun da doğum ya da ölüm tarihleri gelir elbet. Elbet. Ondan elbet yerbiliriz. tabii. <gülüyor> İyi ki doğmuşlar hepsi. E, evet şimdi sırayı e, 1 Haziran e, 1924 tarihinde doğan, e, Amerika'nın modern caz ekolünden gelen e, tenor, alto ve e, clarinet çalan e, Holmack Koseke'ye yer verelim dedik. Gerçek adı Harold Wilfred imiş. 1943 yılında çok kısa süreli de olsa e, Woody Herman Orkestrası'nda çalmış ve daha sonra dönemin diğer e, orkestralarında bayağı e, çalmış ve Hı -hı. ünlenmiş. E, onun aslında etkilendiği yani saksafondan etkilendiği Lee Konitz var. E, ve Klarnet'te de Buddy de Franco ile Lester Young'ı örnek aldığında biliyoruz. Şimdi istersen çalacağımız parçayı ve kadroyu sen lütfen Bakalım. almanızı et. Now is the time. 1958 yapımı albümünden biz Whisper Not isimli güzel bir parça seçtik. Kadro mm -hmm. da güzel. Alto saksafon Hal Kusik, bariton saksafon Jay Cameron, Basta Paul Chambers, Davul Connie Kay, piano, Bill Evans, tenor saxophone, Dick Heffer, Diniers. you. <laughs> Güzel bir parçayı. Whisper'ın dinledik. Ee, Bill Evans da gösterdi kendini. <gülüyor> evet, evet. Şimdi e, nelere geçelim? Bir Big Band'e e, tekrar geçelim. Hı -hı. E, ünlü isimlerden biri e, ne anlayacağız? E, Benny Goodman'a geçelim. 30 Mayıs 1909'da Chicago'da doğmuş. 13 Haziran 1986 yılında da e, hayata veda etmiş. 1930'larda e, ilk... Big Band'ini kurmuş. Efsane bir e, klarnetçi ve Hı -hı. müthiş sonunlarıyla onu e, biliyoruz, tanıyoruz. Tabii pek çok e, genç yeteneğe yer vermiş. Onların bir kısmı sonradan büyük solist olmuştu. Hı -hı. Gene Grupa, Lionel Hampton, Harry James, Sep Orkestrasından çıkıp kendi orkestrasını kurmuş ünlüler. Hı -hı. Ve e, ırk ayrımına karşı da çıkarak Hı -hı. Teddy Wilson ve Lionel Hampton gibi zenci müzisyenleri de Carnegie Hall'da çıkmıştı. E, konserler varmışlar zinc müsyenlerin bu salondaki ilk konserleri de olmuş ee, yanı sıra o sırada devam etmekte olan İspanya İç Savaşı sırasında Cumhuriyetçilere verdiği destek var Hı -hı. Ee, bundan dolayı o efsanevi Carnegie Hall konserinin verildiği 16 Ocak 1938 günü New York'taki Franco yanlıları bazı sağ görüşlerin protestolarına da hedef olmuş bu da ek bilgi ee, plakları 2. Dünya Savaşı'nda yedi olduğu için de yasaklanmış Şimdi Onun güzel bir çalışması var O da klasikten de Yorumlar yapıyordu Ben malum biraz klasikçi evet. olduğum için illaki ki böyle <gülüyor> bulursam <gülüyor> Ve hatta tabii şunu da hemen söyleyeyim İstanbul Müzik Festivali de Başladı hı hı. bu bağlamda Oraya da bir gönderme Yapmış olalım Ve Bach Goes to Town isimli eserin Onun yorumundan dinleyelim şimdi <gülüyor>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 Get out of here and get me some money too If you had prepared 20 years ago You wouldn't be a wander now from door to door Why don't you do right like some other men do Get out of here and get me some money Klasikleşmiş bir eser <gülüyor> ama vah değildi tabii bıçak bu aldığınız e, burada küçük bir teknik e, şey oldu. E, bir ile, sıralama'yı yanlış yaptık. Evet, yani. evet Pegili <gülüyor> ile aslında söyledi bu güzel parça bir sonraki e, parça olarak biz anons edecektik. E, sıralama ters döndü of, sorun yok. Evet. E, Pegili ile ilgili söylemek isteyeceğim bir şey var mı senin? E, sonra söyleriz. Tamam. Esas Benny Goodman'ın tam diyecektim ki Bebop devrini aslında çok benimsememiştir. Hep eski ha. tarzına bağlı kalmıştır. Bak işte Peggy de bu böyle olacak <gülüyor> Evet işte. evet. Diyemedim. O zaman şimdi ne? Dinleyelim Beni Goodman'dan. Evet evet. Deminki parçaya e, söylemiş olalım biz bunu. Hı hı. E, Peggy Lee hakkında da kısaca bir bilgi vermiş olalım. Evet bu demin dinlemiş olduğumuz parçayla hakikaten ünleniyor. Bir e, ünlü parçası daha var. O da Fever. 26 Mayıs 1926. Yanında da doğmuş e, Peggy e, Ve Beni Goodman ile de e, çalışmış uzun yıllar. E, i̇şte birçok şarkıya söz yazmış ve kendi dönemi içerisinde önemli bir isim. Ee, şimdi demin bahsettiğimiz o e, klasik. klasik eseri Bah'ı e, bu sefer tamı yollayalım gerçekten ve e, onun yorumunu dinleyelim <gülüyor> Evet hazır e, Beni Goodman'dan böyle big band parçaları dinlemişken biraz da günümüzden Büyük Orkestra dinleyelim. Hı hı, olur. Neler var? Neler var? Kimin e, doğum günü? Evet. <gülüyor> Geçen hafta da e, yer hmm. vermiştik e, ona. Christian McBride var. E, 31 Mayıs 1972'de doğmuş. E, 2017 yılında yayınladığı ikinci büyük orkestra albümü e, Bringing It albümünden bir parça dinleyeceğiz. Evet. Getting to It Küçük Mike Brady, doğum günü almış olduk, <gülüyor> evet. kutlamış olduk. E, 2017 Big Band albümünden, evet Getting to It'i dinledik. E, neşeli, hayat dolu, oh, gayet enerjik. Çok güzel, çok güzeldi. Şimdi e, artık programın sonuna geldik. Hı -hı. Son parçamıza geçmeden ama tabii Aydan havadisleri atlamayalım. Tabi kesinlikle Hı -hı. Aydan Hı -hı. havadisler mühim çünkü dün dolunay idi. Hı -hı. E, bugün dolunayın etkisi hala devam ediyor ve e, işte ne bileyim üzerimizdeki gerginlik olsun veya çok fazla rahatlık son parçalı attık gerçekten gerçekten. Evet evet. Onu, e, attık da hakikaten e, bize etkisli etkileri var. Şimdi bu ayla ilgili olan şeyler böyle de Bir de bazı başka türlü haberler de geliyor Mesela ben ilgilendiğim için herhalde Google'dan düşüyor Ay ile ilgili planlar varmış Hep söyleniyor ama Ayda bir sanayileşme ortamı kurulması düşünülüyormuş İşte dünyadaki kaynaklar tükendiği için artık Ay'a gidip oradaki kaynakları neyse onları tüketme yoluna <gülüyor> gidilecek herhalde. Evet. Uzay araştırma şirketi de işte buna Blue Origin ortak olacak NASA ile böyle bir çalışma düşünüyorlar ama ne zaman olacağını tabii bilmiyoruz. Bir de hatırlarsın 1969 yılında yani hatırlarsın dediğim... <gülüyor> <gülüyor> Okuduğum Hepimizi kadarıyla. Okuduğumuz kadarıyla e, Apollo 12 misyonunda görev yapan ve e, ayda yürüyen dördüncü insan olan Amerikalı bir astronot vardı. Alan e, Bey'in. E, o hayatını geçtiğimiz günlerde e, kaybetti. E, bu da önemliydi aslında. E, şey soracağım, sen hiç e, ay olmasaydı ne olurdu diye düşündün mü? <gülüyor> e... <gülüyor> Hayır. Düşünsene, tamam. ay yok yani, ay yok, bildiğin ay yok Eğer ay ne oluyormuş, ol ay olmasaymış? Eğer ay olmasaydı dünyamızda yalnızca güneş nedeniyle git olacaktı Ve dolayısıyla günler e, zamanla yine uzayacaktı Fakat e, bu uzama çok daha yavaş olacaktı e, Ve ayın dünya üzerinde bir başka etkisi de Güneşten gelen ışığı yansıtıyor ya Yansıttığı için dünyanın e, aydınlanmasına ve bir miktar ısınmasına da katkıda oluyor Ve bütün bunlar tersi dönecekti <gülüyor> Onu yani, da alışırdık. <gülüyor> e, Aysız ay, bence kalmayalım. Bence bu kadar bilgiden sonra son parçamız da gideceğim. çok mu fazla geldi peki? Yok tamam. yok ilginçti. <gülüyor> peki o zaman e, şimdi Anne Hampton e, güzel bir parça seçtim sizler için. Hı -hı. E, Blue Moon ile kapanışı yapacağız. Hı -hı. Ama teşekkürlerimiz var. Hı -hı. E, teknik masada Feray Kabil'e ve e, program afişimizi. Evet, yapan sosyal medyada kullandığımız. Sevgili, evet, Atilla Atalay'a çok çok teşekkürler ediyoruz. Hı -hı. Ve haftaya tekrar başka bir ay programında <gülüyor> e, ve e, güzel parçalarla birlikte olmayı diliyoruz. Bizi de e, dinlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyoruz ve Blue Moon ile programımızı bu haftalık kapatıyoruz. hoşça kalın, hoşça kalın. once upon a time before i took up smiling i hated the moonlight shadows in the night the poets find beguiling seen flat as the moonlight with no one to stay up for I went to bed at 10, life was a bitter cup for the saddest of all women then, blue moon, you saw me stand. had a dream in my Ayda Caz Caz tarihinde bu ay Hazırlayan ve sunanlar Nazlı Toprak ve Leyla Diana Güçük